Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Değerli Müminler Mutat olan tefsir desterimize Kaldığımız yerden bugün de devam edeceğiz Yüce Rabbim sizleri de, bizleri de muvaffak eylesin. Hakkı söylemeyi, hakkı işitmeyi, hakkı yaşamayı nasip eylesin. Fatiha suresinden başlamış idik. En son ikinci ve üçüncü e, ayeti işlemiş idik. Bugün de dördüncü, beşinci, altıncı e, ve yedinci ayetleri inşallah ezana kadar bitirmeyi murat ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ne demekti? Alemlerin yaratıcısı, var edicisi, rızıklandırıcısı Allah içindir. Hamd, sena, övgü, şükür, onun hakkıdır. Şükür, hamd ona yönelmelidir. Sena, ona yönelmelidir. İnsanlar teşekkürlerini kendilerini yaratan, var eden yüce Allah'a yönetmelidirler. Errahmanirrahim bunu da hatırlatalım. O Rahmandır rahimdir. Rahman Dedik ki Dünyada kafir, mümin, münafık Ayırt etmeden Herkese çalıştığı Mukabilince Sebep olduğu mukabilince Rızık veren Herkese rahmet eden Yani rahmetiyle Rızıklandırma manasında Yaşatma manasında Nimetlendirme manasında rahmet eden manasına geliyor idi. Errahim ise daha özel bir merhamet manasına geliyordu. Bu da ahirette mümin kullara cennetin bahşedilmesi şeklinde Allah'ın mümin kullarına cennetiyle e, mükafat vermesinde ve cennetinin en güzel makamlarında onları nimetlendir nimetlendirmesinde kendisini gösteren bir merhamet idi. Malik-i Yevmiddin ise 4. ayeti kerime o din gününün sahibidir demektir. Din gününün sahibi olması demek. ne demektir? Yani İnsanların iyilerinin, kötülerinin birbirinden ayırt edileceği, cennetliklerle cehennemliklerin birbirinden ayırt edilecekleri, hesap günü, haklının hakkını alacağı gün, haksızın, cezasının, Kesinleşeceği gün Haksızın Günahkarın Kafirin Asinin Cezasının Kesinleşeceği gün Haklarında hüküm Verileceği gün demek İşte o günün sahibi kim? Yüce Allah O günün hakimi kim? Yüce Allah o günün maliki kim? Yüce Allah. O gün kimin sözü geçiyor? Yüce Allah'ın. O gün mülk, cennet, cehennem kime aittir, kimindir, kimin emrindedir? Allah'ın emrindedir, Allah'a aittir. O gün cennetliklerin cennetlik olduğu... Cehennemliklerin de cehennemlik olduğu kim tarafından karar verilir? Kim tarafından karara bağlanır? Bu kararın sahibi kimdir? Bu kararın sahibi Yüce Allah'tır. O din gününün sahibidir demek bu demek. Hesap gününün sahibi, büyük mahkemenin reisi, İnsanlar hakkında yaratmış olduğu bütün mahlukat hakkında hüküm sahibi, hüküm veren, emri geçen, sözü dinlenen manasında din gününün sahibidir o diyoruz. Ve o gün hiç kimsenin torpili geçerli değil. Hiç kimse kimseye fayda veremiyor. Ricalar olacak tabii ki. Allah'ım eğer ben senin hatırı sayılan bir kulun isem ya Rabbi felanca kulunu da af eder misin? Senden böyle bir istekte, bir niyazda bulunuyorum. diyen insanların bu istekleri Allah Takdir ederse, razı olursa, okuldan da razı olursa, geçerli olacak, faydalı olacaktır. Biz buna şefaat diyoruz. Ve en büyük şefaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ümmeti için yapacağı şefaattır. Salih kulların, cennetli kulların, şehitlerin şefaatleri vardır. Allah'ın cennetlik kullarının şefaatleri vardır. Şefaat etme hakları vardır. Allah onların bu isteklerini kabul edecektir. Ancak bu istekler değerli müminler her istenen şefaat edilmek istenen için geçerli değildir. Allah o kişinin durumuna bakacak. Bakacak ki günahları ile sevapları denk veya günahları sevaplarını az geçmiş, çok az, çok hayırlı amelleri de var. Bu insanlar için şefaat edilmesine müsaade edecektir. Aksi takdirde hayatı boyunca isyan içerisinde olan, günah işleyen, hayatı boyunca Allah'ın değil şeytanın yolundan giden... Ve o şekilde hayatını bitiren, noktalandıran bir insan için şefaat söz konusu olmaz. Şefaat edilebilmek için de belli bir seviye, belli bir ibadet, şıksız bir inanç lazım. Tertemiz bir yürek ile Allah'a gitmek, yürümek lazım. Evet. Bunları da bilmek lazım. O gün dediğimiz gibi sadece Allah'ın sözü geçiyor. Şefaat edenlerin şefaatleri de Allah'ın iznine bağlıdır. Bütün izinler, bütün emirler Allah'a bağlıdır. Bütün hüküm Allah'a aittir. Biz Malik-i Yevmiddin derken bunu diyoruz. Ey Rabbim sen din gününün sahibisin. Sen mahşerin sahibisin. Sen hesap gününün sahibisin. Sen cennetin ve cehennemin sahibisin. Sen cennetlik olanlarla cehennemlik olanlar hakkında hükmü verecek olan sensin. Senin hükmün geçerlidir. Hüküm sana aittir. Diyoruz. Maliki Yevmiddin derken. Ve bunu okuduğumuz zaman namazlarımızda Bunları da düşünmemiz lazım ki kalbimiz takvaya erişsin. Kalbimizde bir Allah korkusu, Allah'a olan saygı, sevgiyi atsın. Ama okuyoruz ne okuduğumuzu bilmiyoruz. Bu doğrusu çalışkan bir mümine yakışmaz. Çalışkan mümin ne okuduğunun manasını da öğrenmek ister. Allah'a ne ile dua ettiğini Allah'a <gülüyor> ne ile övgü yaptığını şükür ettiğini ona nasıl ifadelerle, lafızlarla yöneldiğini ondan ne istediğini bilir ak akıllı mümin, çalışkan mümin bunları ezberlemek çok da zor değil Fatiha suresi Mesela her vakit namazda, her rekatında bir defa okuduğumuz bir sure, kitabın anası, kitabın kapısı, Kur'an'ın kapısı, Kur'an'ın anahtarı, kulluğun kulluk nişanesinin en önemli ifadelerinin bulunduğu, Rab'be, Allah'a yalvarışın, yakarışın, tevhidin en önemli ipuçlarının, ilkelerinin bulunduğu büyük bir sure. Bunu manasını ezberlemekte ne var? Çok kolay. En azından bir insan yarım saat otursa, yarım saatte bunun bütün manasını derken tabii ki mal olarak diyorum. Mahal olarak manasını kavrayabilir Biz Fatiha suresini okurken Yüce Rabbimize nasıl yöneliyoruz Yüce Rabbimize neler söylüyoruz Bunu hiç merak Etmiyor muyuz Bunu okurken bunun şuurunda Olmak istemez miyiz Bunun için yarım saatimizi Vermek istemez miyiz Bunu anlamak bunu bilmek bunu ezberlemek Okurken de Manasına vakıf olmak ne dediğimizi bilmek istemez miyiz? Bugün birçok boş konularda insanlar eğitim alıyorlar. Bazıları kağıt nasıl oynanır? Taş nasıl dizilir? Efendim bunları ezbe yapıyor hocam nasıl yapıyorsun diyor. ya. Onda bir hocası var yani kahveye gidiyorsun. Adam taş diziyor şimdi. Ona oturuyorsun başına bekliyorsun nasıl yapıyor nasıl ediyor o taşları diziyor falan. O kağıt oynuyor nasıl yapıyor falan. Onu saatlerce izliyorsun en sonunda ha bu böyle falan öğreniyorsun. E şimdi Fatiha suresi veya Kur'an-ı Kerim'in mali mali şerifi bunlar değerli müminler hayatımızda önemsiz mi? <gülüyor> Elbette çok önemli. Elbette bilmemiz lazım. Elbette önem vermemiz lazım. Elbette vaktimizi bu gibi dolu şeylere vermemiz lazım. Bunun faydası bizedir. Bunun faydası bizedir. Ölümün olmadığı bir hayata doğru yol alıyoruz. İşte bu yolculukta dünya yolunda iken, dünya safhasında iken bile bizim bunlara ihtiyacımız var. Dünyada işlerimizin selamet içerisinde yürümesi için Allah'a kul olmaya ihtiyacımız var. Ahirette cennetlik olabilmek için yine Allah'ın emrine göre yaşamaya Kur'an'ın emrine göre yaşamaya ihtiyacımız var. Kul olmaya ihtiyacımız var. Ben dünyada kafama göre yaşarım. Hiç de bir şey olmaz. Ahirette de olur bir şeyler diye yaşarsak bunun sonu felaket olur. Hem dünya açısından felaket olur hem de ahiret açısından felaket olur. Çünkü değerli müminler allah Teala insanları dünyada da cezalandırmaktadır. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ adna, دُونَ الْعَذَابِ الْاكْبَرِ Muhakkak ki bilin ki ey insanlar, ey kullarım diyor allah Teala dünyadayken yapmış olduğunuz hatalardan dolayı <tü���la> ahirette tadacak olduğunuz büyük azabın bir parçasını, bir kısmını, bir cüz'ünü, ufak bir kısmını dünyadayken muhakkak ki size tattıracağız. Dünyadayken. O yüzden ben kafama göre yaşarım. Ben Kur'an'a göre yaşamak zorunda değilim. Ben Allah'a kul olmak istemiyorum deyip de kafasına göre şeytanın emirlerine göre yaşayan insanlar hiç sanmasınlar ki selamet içerisinde yaşayacaklar. Hiç sanmasınlar ki mutlu olacaklar. Hiç sanmasınlar ki başları belaya girmeyecek. Bilsinler ki Allah'ın vaadi var. Allahu Teala isyanda, günahta ısrar eden, sürekli isyan eden, sürekli Allah'a asi olan insanları daha dünyada iken ahirette görecekleri azabın küçük bir parçasıyla cezalandırır. Evet. Demek ki dünyada selamet içerisinde olabilmek için Allah'a kul olmak lazım. Ahirette selamet içerisinde huzurlu, mutlu, güvenli bir hayat içerisinde cennet hayatını sürebilmek için Allah'ın razı olduğu kullar olabilmek için Allah'ın aferin dediği iyi, iyi de yaptın, güzel de nefsinle mücadele ettin sen kazandın, müjdeler olsun sana sana cennetler feda olsun dediği kullardan olabilmek için işte çalışkan olmak lazım, sabırlı olmak lazım Allah'a hakkıyla kul olmak lazım Kur'an'a tabi olmak lazım. Kur'an'a nasıl tabi olacağız? Hocam biz bu Kur'an'ın adını biliyoruz ama Kur'an'ın muhteviyatı nedir? İçeriği nedir? Neden bahseder? Hangi konuları ihtiva eder? Allah'ın emirleri burada nelerdir? Nehirleri nelerdir? Tavsiyeleri nelerdir? Geçmiş ümmetlerle ilgili vermiş olduğu tarihi bilgiler, ibretlik bilgiler nelerdir? Biz bunları bilmiyoruz. Öğrenmedik Diyoruz Ancak Hangi engel var değerli müminler bunu yapmaya Hangi engel var önümüzde Şu Kur'an-ı Kerim 15 lira 20 lira verip de Maalilik bir Kur'an-ı Kerim alıp da Malini okumaya Önümüzde bir engel var mı Yok Bir tefsir alıp da 10 cilt 50-60 lira verip de bir tefsir alıp da tefsirini Türkçesinden efendim açıklamalı bir şekilde Allah burada neler söylüyormuş. Şu tefsirin, şu müfessirin ağzından dinleyeyim, anlayayım dediğimizde buna engel bir durum var mı? Yok. Ancak hayatınız o kadar meşgul ki aslında hepimiz Kur'an'ı anlamak istiyoruz. Aslında hepimiz tefsirini okumak istiyoruz hadisleri okumak istiyoruz. Peygamberimizin hayatını bilmek istiyoruz. Sahabenin hayatını bilmek istiyoruz. Kur'an'ın muhteviyatını içeriğini bilmek istiyoruz. Ancak 24 saatimiz o kadar dolu ki o kadar dolu ki bu mübarek işlere hiç vakti kalmıyor. Hiç kalmıyor. Kalmıyor. Günde bir sayfa Kuran okuyayım, manasıyla birlikte dediğimiz zaman önümüzde onlarca meşgale duruyor, engel duruyor. Efendim şu işi yapacaksın, efendim bu işi yapacaksın. Haberleri dinle, şu diziye bak, şuna bak. Efendim, falan yerin daveti var, düğün dernek, oraya gidelim. Hemen bugün falan yerde piknik, falan yerde, şu falan yerde bu ee, akşam. Yorgun argın kendini zor yatağa atıyorsun. Pinim bitiyor. E ne oldu? Tefsir öğrenemedik. Hadis öğrenemedik. İba hatta bazı insanlar diyor beş vakit.